bunlar kim? Eşarilerin alimleri. Bunlar hepsini zikrediler. Hatta e, Türkiye'de en çok akidesi okutulan eşarilerden el-imam et-ceftezani bunu makasıtta, şerhül makasıtta söyler bunu. Anladın mı? Olur. Yine baktığımızda Bey, Beycuri şerhinde söyler ve daha birçokları. Bunu zikrederler. Yine bunların alimleri dışında El-Kadiye Abdülcebbar olsun Mutezili alimlerinden Şerh El-Usul el adlı Var günümüze kadar ulaşmış Orada söyler bunu İbni Hazım Fisal'da söyler Ebu Ya'la El-Hambeli El-İman'da Ve başkaları birçok kişi Yani bu Eşarelerin e bu görüşü mütevatir Tamam mı? Hem kendi alimleri tarafından Hem de e Onlara Mukhalefet eden fırkalar Hakkında konuşan alimler tarafından da Bu sabit, maruf, mustakir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 diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen daruri olarak, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenleri zaruri olarak tasdik etmek. Yani el-ma'lumu mined bir darura dediğimiz, yani dinde bilinmesi zaruri, mecburi, zorunlu olan şeyleri tasdik etmektir diyorlar. Tamam mı? Yani tamam. böyle kendi hatta diyorlar ki tafsilatlı olarak bilinen şeyleri tafsilatlı bir şekilde icmali, mücmel olan Bunları ise mücmel olarak tasdik etmektir diyorlar. Yani el-ma'lumu mined-dini bi-darure mevzuları var. Dinde bilinmesi zaruri olan şeyleri. Resulullah'tan gelen. Bunları tasdik etmek. bunlarda da şekilde gelen haberleri tavsilatlı bir şekilde alıp kabul edip tasdik etmek. Tamam ee, Mücme'l Mücmel olarak gelenleri ise mücmel olarak tasdik etmek. Mesela bunu kendi alimlerinden mesela Ebu Maalil Cüveyni veya El-İci'yi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 da bunu zikreder. Yine İbni Teymiye fetvasında ve başkaları da vesaire bunu belirtmişlerdir. Tamam. Ebu Hasan'ın Eşarî'nin bu görüşünü. Bak şimdi ya ahi. Ebu el Eşarî'nin bu görüşü aslında bak bu ince ayrıntıları şimdi genel olarak kalıp olarak bildin ya bunu. Bundan Hı. sonraki gelecek olan ince ayrıntıları çok iyi yakalayıp anlayıp etmen lazım. Tamam. Meselenin aslında bu ee, makalat noktasında lübbüdür ahi. Tamam mı? Yani özüdür. A, e, asıl yakalanması gereken noktalardır bunlar. Tamam mı? Bu ince ayrıntılara, tafsilatlara dikkat et. Bak bundan sonrasına. Şimdi akayım Ebu Hasenil Eşari'nin bu görüşü yani iman tasdiktir. Şimdi dedik ki bu eshabından mütevatir ve bunun İmam, İmam Ebu Hasenil Eşari'ye nisbeti de e, açık ve net. Tamam. Bunu da bir şey yok yani bunda bir tereddüt yok tamam ancak ahı, Ebu Hasan el Eşari'nin bu görüşü aslında Cem İbni Safvan et Tirmizi var ya evet, evet. ehl-i sünnetin icmaen sapık gördüğü bu insan evet. bu aslında Ebu Hasan el Eşari'nin bu görüşü aslında Cem İbni Safvan'ın görüşüdür Cem İbni yani Cem İbni Safvan et Tirmizi aslında bu görüşü benimseyen oydudur İbni Teymiye'nin de belirttiği gibi Mesaj İbni Temi'ye fetavada olsun, en-nubuwwat'ta olsun. Hatta i̇bn e, İbni Hasan Fisal'da hatta İbni Hasan Fisal'da Cehm İbni Saffan ile Ebu Hasan el-Eş'arî'nin görüşünün tek bir görüş, yani bunun görüşünü tek bir görüş olarak zikrediyor. i̇bn Hasan İbni, İbni Hazım Rahim rahimehullah Fisal'da Cehm İbni Saffan ile Ebu Hasan el görüşlerini tek bir görüş olarak sayar.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 İlminin yani İbn-i Hazım'ın bu konudaki ilminin ne kadar geniş olduğu ümmetçe herkes tarafından kabul görmüş bir alim. İşte bu Ebu Hasen'il Eş'arin ile Cem İbn Safvan'ın, bak buraya iyi yakala Cem İbni Safvan'ın, akidelerini, imandaki akidelerini zikrederken tek bir görüş olarak zikreder. Yani net bir vurgu yapıyor İbn-i Hazım.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 İman hakkındaki bu görüşü aslında Cehm bin Saffan'dan gelmekteyse de ki bu çok açık. Yani Cehm'in Safvan'dan geldiği çok açık. Çünkü Cehm'e baktığımızda kendisinden önce bu aslanın eşradan önce Cehm'e baktığımızda Cihm bin Safvan'a baktığımızda bu görüşü sabit. Ancak akı aralarında fark yok değil. Yani hiç fark yok değil, tamam mı? Burayı diyeceğim. bilakis aralarında fark var. En önemli farklardan bir tanesi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 Çıkarabilir. Bunlar o şeyler değil. Yani e, mesela toplumumuzda ha, söy, insanların söylediği, yani ehl e eden, kendisine ehl kendisine sünneti e nisbire eden arkadaşların söylediği şeyler var. Mesela derler ki, e, mürceler ameli imandan saymaz ortada bırakır. Yani bunu sen bu şekilde ortada bıraktığın zaman bu nisben doğrudur ama eksiktir. Ve hatta meseleyi tavsiyeyle gittiğinde yanlıştır da. Neden? Neden?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 hiç ama hiç yok değil. Bilakis aralarında fa bazı farklar var. Ve bu farkların en önemlilerinden bir tanesi mesela Ebu Hasan el Eşhari kalp amellerini imanın müstemmasına dahil eder. imandan sayar. Yani burada selefle aynı görüşte kendisi. Tamam. Hatta bu mürciyenin dedi ki cumhurunun görüşüdür mezhebidir. Çünkü mürciyenin cumhurunun görüşü kalp amelleri imana dahildir. Tamam. O yüzden adil olmak lazım.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 Ama bu kavlimizden ne çıkıyor? Demek ki hepsi sokmuyor. İşte bu sokmayanlar arasında Cehmi İbni Safvan var. Cehmi İbni Safvan bu konuda öyle aşırıya gitmiştir ki kalp amellerini dahi imanın müsemmasına nispen sokmamıştır. Tamam. Hı -hı. Şimdi Ahi Abdullah. Burada burada önemli olan maksat şu. Bak buraya iyi yakala. Eşarilerin bu kavlinin aslığı yani burada asıl bizim maksadımız şu ve yakalamamız gereken şey şu. Burada önemli olan eşarelerin bu kavlinin aslı Cehm İbn Saffan'dan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek. Bizim maksadımız şu anda bu, tamam mı? Doğru. Çünkü bu konudaki bazı cahil olanlar bunu selef imamlarının görüşleri, selef imamlarının görüşü olarak zannediyorlar. Halbuki bu görüş selef'ten çok ama çok uzak akıyor. Hatta selef'ten Cehmin bu kavlinin zemmedildiğine dair bak hatta Seleften Cehmin İbni Safva'nın bu sözlerinin bu kavlinin zemmedildiğine dair icma meesur olmuştur. Nakledilmiştir. Hatta İmam Ahmet olsun sonra Vaki olsun ve başkaları olsun Cehmin sözlerini söyleyenlerin bu kavillerine küfür demişlerdir. Tamam. Bize İbni Teymiye fetavada zik eder bunları. İbn-i Teymiye Rahimullah. Bu da işte ahi, Bu maksadı beyan ettik ya. Hani eşarelerin, görüşlerinin aslı kimden geliyor? Cehem'den geliyor. Bu mezhebin görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yeter. Anladın ahi. O yüzden diyorum bak. Bu ince ayrıntılara dikkat et. Yani elinden geldiğince bu kavilleri fıkh etmeye çalış. Aklında tutmaya çalış. Bunların kimin nerede söylediğini. Hangi kaynakta bunu söylediğini, nasıl serdettiğini, ettiğini, tamam, nasıl ben ikrar şey ettiğini. Abi. Bu şeyin, eşarilerin cumhuruna göre kalple tasdikliyor abi. Evet. Kalbin tas, tasdiği, yani de söylüyor mu cumhuru İşte diyorum ya bak, Burak o eşarilerin cumhuru, mürciyelerin, yani eşariler zaten o noktada mürciyedir de, mürciyeye sen gönel olarak bak, cumhuru kalp amellerini imana dahil eder. Ebu Hasan el-Eşhari ve eshabı da dahil. Bu o yüzden biz dedik ki Ebu Hasan el-Eşhari Ebu Hasan el-Eşhari ye eshabı tabi olmuştur. Ancak Ebu Hasan el-Eşhari bu görüşünü kimden almıştır? Yani kimden almıştır demiyoruz. Aslında bu görüşün aslı Cehem İbni Safvan'dandır. Cehem Safvan'ın bidatıdır. Tamam mı? Aralarında fark hiç yok demiyoruz. Fark var. En önemli farklardan bir tanesi de nedir? E bu Hasan el-Eşarî'nin kalp amellerine imana dahil etmesi, Cehm ibn Safvan'ın bunu yapmaması. Tamam. tamam? O yüzden diyoruz burada maksat burada bizim asıl ulaşmaya çalıştığımız ve istediğimiz ve ortaya koymak koy, koyma, koyulmasını gerekli gördüğümüz şey e, Eşarilerin bu kavlinin aslının Cehm ibn Safvandan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek, bu da onların bu mezhebinin, bu mezhepteki bu görüşünün bahtul olduğunu ortaya koymak için yeter. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor mu bakayım? Yani düşün, bir ümmet var, kendileri dahi Cehm ibn Safvana sapık diyor ama gel gör ki kendi akidelerinin bu noktadaki aslı Cehm'den gelmekte. Bak bu. Hı hı. Eşharilerle konuşurken ilzam etmede elinde bir malzemedir. Elinde bir silahtır. Tamam? O yüzden bu ince ayrıntıları yakalamak lazım. Tamam mı? Tamam. Sonra şimdi dahi. Ebu Hasan el Eşhari her ne kadar... Bak şimdi bu da ayrı bir nokta dikkat et. Ebu Hasan el Eşhari her ne kadar cehmin imandaki görüşüne yakın bir görüşteyse de demin belirttiğimiz gibi...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 İmana dahil etmesi ve farklardan bir tanesi de Ebu Hassan el Eşhari'nin imandaki istisnanın bazı noktalarında Cehmi İbni Safva'nın görüşüne muhalefet edip Selef'e muvafakat etmesidir. Yani biz geçmiş derslerde şimdi ne zikrettik? Biz geçmiş derslerde şunu zikretmiştik, Selef beş yerde istisna yapar.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 İkincisi bu. Üçüncüsü nef nefsi teskiye etmemek için inşallah der. Neden? Çünkü iman lafzına kimi zaman Allah neyi sokuyor? Müminler odur ki Allah'ın olduğu zaman kalpleri üzenir, ürperir vesaire. nasıl böyle övgü sıyakında özellikleriniz zikrediyor değil mi? E sen şimdi inşallah ben müminim değil deyip de ben kesin müminim desen e, kendini sanki bu ayetin vasfı ile muvaffakatlandırmış gibi oluyorsun. Bu da nefsi teskiye olur değil mi? Üçüncü Hı. olarak bu şekilde selef ee, i̇nşallah derdi. Dördüncü olarak, mesela im imanın aslını kastederek, kesinlik ifade eden inşallahı söyleyerek istisna yaparlar değil mi? Bunu da zikretmiştik. Beşinci olarak da e, bunun beşinci olarak da demiştik ki, bunlar inşallah derler, çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmediğinden. Yani inşallah müminim der, yani kaslarını inşallah mümin olarak Ö ölürüm manasında. Çünkü kişinin hayatının sonunda mürted olup olmaması ne? Garanti. Değil. Değil. mi? Evet. İşte bu beşinci kısım olan var ya ahi. Muvafat dediğimiz yani iman üzerine ölmekteki istisna. İşte bu istisna noktasında Ebu Hasan el Eş'ari Cehmi İbn Safva'nın mezhebine muhalefet etmiş ve azhabının çoğu da cumhuru da kendisine muvafakat etmiştir ahi. Evet. Yani cumhuru ashabının cumhuru da yani Ebu Hasan el-Eşran'ın cumhuru da bu noktada imamlarına uymuşlardır. Yani bunlar bu imandaki istisna. Normalde Mürciyye ne yapmaz? İmandaki istisna yapar mı? İmandaki istisna yapmaz. yapmaz. Yapmaz. Mürciye mezhebinde e, imanda istisnalık yoktur. Eş'ariler mürciyelerin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyelerin bir kısmıdır. E, fukaha ül Kufehler cehmiyenin bir kısmıdır vesaire. Cehm e, şey, Subhanallah. Eşareler mürciyenin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyenin bir kısmıdır. Anlatabiliyor muyum? Kufehli mürciyenin bir kısmıdır. Hepsi derece derecedir. Aralarında fark var. Hepsi durum var. E, ama işte diyoruz ki, mesela bu farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el Eşharinin aslında istesnâ yapmamak yapmaması gerekiyorken ge gerekiyorken mürciy olduğu için.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 inşallah diye bir şey söz konusu olmaz. Tamam İşte bu beşinci kısım olan istisnada selefe muvaffakat edip istisna yapmışlardır. Tamam mı bunlar? Ancak ahı, ileriki derslerde de inşallah belirteceğiz. Bu tek bir konuda mı yapıyor abi yoksa beş konuda mı yapıyor? Yok sadece bu beşinci kısımda. Beşinci bu, kısımda. Yani bunlar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 O noktada inşallah deriz diyorlar. Tamam. Yani burada da hani biz bunu neden belirtme ihtiyacı hissettik? Hani dedi ki Ebu Hasan el Eşari akidesinin aslı Cehmi Saffandan Safvan'dan gelmekte. Eğer bunu mutlak olarak böyle zikredip ortada bırakırsak bu onlara adal zulüm olur. Çünkü tam olarak bir muvaffakiyet söz konusu değil. Ee, Ebu Hasan el Eşari'nin Cehmi İbni Safvan'ın görüşüne. Bilakis aralarında fark var. Bu farklardan bir tanesi kalp amellerini ki en önemlisidir bu kalp amellerini imana dahil etmesi diğer farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el Eşhari'nin e, Cehmi İbni Safvan Et-Tirmizi'ye muhalef ettiği diğer farklardan bir tanesi de Cehmi İbni Safvan hiçbir yerde hiçbir noktada istisnai caiz görmez istisna yapmaz Ebu Hasan'ın Eşhari de buna genel olarak muvaffak etmiştir ancak istisnanın bir cüzünde hariç o da muvaffat kısmı dediğimiz yani iman üzerine ölme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 Mutezilelikten tövbe etti. Muhammed İbni Sa'yid İbni Kullab'ın eserleriyle ki Muhammed İbni Sa'yid İbni Kullab tam bir selef değildir. Ama mutezileye göre selefe çok daha yakındır. Bunlara mutekellimetü sifatiye denir. Bu Muhammed İbni Sa'yid İbni Kullab, Kullabiye dediğimiz bunun kitaplarıyla bunun eserleriyle karşılaşınca çok etkilendi ve mutezilelikten döndü. Ancak işgal olan ne biliyor musun Akı?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 Ama anladığı kadarıyla anlayabilir kabul etti. Anlayamadığı yerler vardı. Yani o yüzden diyoruz ki kendisi en az İbn Hazım kadar makalat ilmi sahibi olduğu halde, Selef'in görüşünü tavsiyatlı bir şekilde anlayamadı ve Selef'i tam olarak bil, bilemedi yani. Peki ne yazıyordu bu bu kişinin anladım. mesela Selef neydi? Selef'i nasıl tanıyordu? E şimdi onları anlatacağız. Selef'i e, mutekellimetü sıfatiye mantığıyla ilk olarak anlıyordu Mes e, Mesela e, Baktığımızda mesela örnek şöyle bir örnek verebiliriz Mesela Muhammed İbni Said İbni Kullab isim sıfatlarda neydi İsim sıfatlarda mesela Allah'ın Zati sıfatlarını kabul ederdi Mesela Muhammed İbni Said İbni Kullab Derdi ki Allah'ın eli vardır Derdi ki Allah'ın gözü vardır Anlatabiliyor muyum hmm. he, Kabul ederdi ama derdi ki Allah'ın fiili sıfatlarını Kabul etmezdi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 Görürsün bunu net bir şekilde. Çünkü neden? Hani dedim ya kendisi 40 sene boyunca mutezile olarak yaşadı. Onu görürsün bu maka el makalatü'l-islamiyyin ki bu en son kitaplarındandır. El makalatü'l-islamiyyin en son yazdığı kitaplar arasındadır. Yani tövbe ettikten sonraki yazdığı kitaplar arasındadır el makalatü'l-islamiyyin. Görürsün ki makalatü'l-islamiyyin mutezile fırkasını anlatırken, bütün fırkalardan bahseder. Sıra mutezile fırkasını anlatmaya gelince kendisi 40 sene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 ve Selef'e yakındılar ama bunlarda bir noktada kelam olduğu için de tamam mı? Bunlarda bir noktada kelam olduğu için de Ebu Hasen'in Eşari'yi bunlardan alırken Selef mezhebini ne yaptı? Tam tahkik edemedi. Ahi bana bir müsaade et. Şurada bir şeye bakacağım. Geliyorum inşallah. Tamam mı? Evet Ahi devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Şimdi bak genel olarak böyle anladıktan sonra daha sonra ne oldu?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 Yani aslında şey dememiz e, e, hoş olmaz. Yani orada yanlış söyledim. Hani cehem gibi olmasa da demeyeyim. Cehem'den çok daha uzak şu mürciyet fukaha dediğimiz tamam mı? Onlara meylettiler. Yani selefe en yakın olan mürciyeler. Tamam mı? Evet, tabii. Ancak tabii, bak ha, bur, buradan sonrası hiç, da ha Bu ümmetin ilk ayrılışı. Hani Cahbin İbn-i'yi saklamak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 Selef'in akidesini belirten nasırı toplamaya başladılar. İbnü Huzeyme tuttu mesela Kitabu Tevhidi yazdı. Cemiyelere reddiy olsun diye. İbnü Huzeyme diyoruz. Ne demek? Da alim, allame. İbnü Mende tuttu bir şey yazdı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Vesaire vesaire. Sonradan İbn Teymiyeler geldi vesaire. Hayatı boyunca mücadele ettiler, savaştılar. Bunların görüşlerini bildiler, fıkhetdiler ve onların görüşlerine nakt yaptılar, ard yaptılar.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 Der ki ahi, insanların görüşlerini şimdi bu kendisi zikrediyor. Tamam mı? zikre diyor Sonra diyor ki, iman bizim katımızda tasdiktir. Şimdi eyci, müteahkı eşarilerdendir. Tamam mı? tarafından imam, alim kabul edilir. Mevakıf eserinin sahibidir. Der ki kendisi, mesela insanların kabul ehlinin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 Onları bile getirsen Kufi Ehli, evet. Onları bile getirsen Mürci, Mürciyetül fukaha dediğimiz. Onları bile getirsen onlara şairlerle aynı görüşte değil ki. Evet. Anladın? Mı? Aralarında fark var. İki şöyle bir işgal gelir ki bunu ileriki derslerde bu işgali net bir şekilde anlatacağız. Sorun değil bu da. Şöyle bir işgal gelir. E sen Selefte icma vardın ama dedin ki Ebu Hanife ile Hammad bin Ebu Süleyman mukalebet ediyor. Ya o zaman bunlar da Seleft'ten icma yok demektir. Selefte yok. Böyle bir şey yok. İcma var Selefte. Neden? Çünkü icma'yı daha önceki zaten e, insanlar anlayamadığı için bu ona işgal oluyor Türkiye ortamında. Burası sorun zaten. Hammad ibn Abi Süleyman'dan önce icma, bunun olmuştu. Onlar sonra çıktı. Ne kaldı akı bunlar? Şas kaldı. Tamam? sen O yüzden icma var seferde. Kısa olarak, kısa olarak bu cevap yeter. İleride bunu daha tavsiye edeceğiz. Tamam? Burayı anla. Hatta yine bak akı. E, bunların e, El Bakkda mesela usulü dininde.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 Anladın evet. Bu da onlara zaten tenakuz olarak, reddi olarak ne yeter. Aخي bu ayrıntıları baksak sık vurguluyorum yakal Allah için tamam? Yani Allah için istiyoruz. Müslüman kardeşlerimiz, Ehli Sünnet kardeşlerimiz basiret basiret üzere öğrensinler, mevzuları bilsinler. Tamam? <gülüyor> Bütün bunları anladıktan sonra bak Aخي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 Zahir olan Allahu Alim, zahir olan da şu kâhi, bu, bu ikinci görüşü kendisinin iki görüş iki görüşünden sonuncusudur. Kendisinin eshabının büyükleri, yani eshabının büyükleri, şimdi eshabı da aralarında bölüm bölüm, bunların eshabı var, alimleri var, ama bir de büyük alimleri var. İşte bunların eshablarından bazı büyük alimleri bu ikinci görüşü ona nispet etmişlerdir. Mesela Baghdadî. Usul-i dinine bakarsan görürsün. İkinci görüşün ikinci görüşü nedir? Selefin söylediği lafız. İman nedir? Söz ve ameldir. Evet. Biz o söz ve ameli e, e, te, anlatmıştık. Ne demiştik? Söz kalbin sözü evet. değil mi? Evet. Kalbin sözü. Kalbin sözünden ne kasıt ne? Tasdiki. Evet. Dilin sözü. Şehadet. Değil mi? Kur'an evet. okumak, zikir çekmek vesaire. Amel ise kalbin ameli ve azaların ameli. İşte bu imanın söz ve amel olduğu, e, bunun neydir? Ebu Hasan eshârinin iki görüşünden Allahu Alem sonuncusu olan budur, tamam? Çünkü dediğimiz gibi, bak burası çok önemli, bu ince ayrıntıya yakala. bunların büyük ashablarından olan, yani ashabının büyüklerinden olan, Bagdadi usulü dinde bunu söyler. Bakarsan görürsün orada, tamam? Hatta İbnü Teymiye de mesela bunu belirtir. Bu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 bu ikinci görüşü hani dedi ki Ebu Hasan el-Eşhari'nin ikinci görüşü var. Bunu kendi büyük ashapları vesaire Ebu Hasan el-Eşhari'ye nispet, el nispet ederler. Ancak bak daha e, net ve bir üstünü söyleyeyim sana. Ebu Hasan el-Eşhari bu ikinci görüşüne makalatında net bir şekilde yer verir. Bunu makalatı İslami'nde kendi eserinde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 İnsanlara naklediyoruz bunları. İşte Ebu Hasen'in Eşari kitabına döndüğü, onun ibanesini okunun, ibanesindeki gibi biz de kabul ediyoruz vesaire. E, o ibanesinden o zelliye düştüğü noktaları, selefe muhalefet ettiği noktaları çıkarıp adam önüne koyarsa ne olacak? Bir, hem, hem sana diyecek ki bak senin selef olarak tezki ettiğin adam, gösterdiğin adamda selefe muhalefet var.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 ee, silahlı olduğu gibi kalemle, kalemle olduğu gibi dille, dille olduğu gibi vesaire. Bunlarla cihat etmemiz lazım. Anlatabiliyor musun? Bu Allah'ın dini. O yüzden ilim talebelerin yetişmesi lazım. Türkiye'de meseleleri ilimi olarak fıkh edip mukarreflerin önünde duracak. Çünkü hakikaten insanlar bunu görmeyebiliyor. Bu normal çünkü herkes ilimle uğraşacak değil, herkes mukarrefleri takip edecek değil. Ama